302, numaralı konu, Ebu Leheb'in kizi Dürre'nin Medine'ye hicret etmesi Hazreti Peygamber'in amcalarından Ebu Leheb'in kızı düre hicret ederek Medine'ye geldi ve Rafi bin el-Mualla ez-Züraki'nin evine misafir oldu, daha sonra Beni Zürayb kabilesi onun yanına gelerek, sen Allah'ın, hakkında Tebbet suresini indirdiği Ebu Leheb'in kızısın, dolayısıyla hicretin sana hiçbir yarar sağlamayacaktır, dediler, bunun üzerine düre Hazreti Peygamber'e giderek şikayette bulundu ve onların söylediklerini de aktardı, Hz. Peygamber onu teselli etti ve yanına oturttu, sonra o günkü öğle namazının akabinde minbere çıkarak şunları söyledi, ey insanlar, ne oluyor da akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorsunuz, Allah'a yemin ederim ki, benim kıyamet gününde şefaatim hayaha, hakem, suda, ve sehleb kabilelerine bile yetişecektir.